Şimdi bizim sahih Müslim diye bildiğimiz muteber Ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan sonraki 3. Kita yani Kur sonra kitap yani Kur'an'dan sonra 2. kitap Kur'an'la beraber sayacak olursak 3. kitabımız din olarak şeriat olarak bu kitaba 15 sene emek vermiş arkadaşlar. Bildiği 300 bin civarındaki hadisi şeriften 3033 tanesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme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 Ümmeti Muhammed'in Söylediği her söz muhakkak doğrudur kardeşim Tartışılmaz dediği iki kişi var Biri İmam Bukhari'dir Öbürü de onun talebesi olan İmam Müslim'dir Müslim de Bukhari'nin talebesi aslında Bu hadis ilmindeki talebelik yalnız Çocukluktan ölünceye kadar dizinin dibinde oturma anlamında değil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 ne zaman okumuş? Ne zaman evlenmiş? Ya bu bir Müslüman bizden bir defa hacca gidiyor. 20 sene hazırlanıyor ona. Mübarek hacca gidecek milli takım gönderir gibi gönderilir. Haçtan gelir 2 ay mola verir. Her dükkan tatil her Haçtan geldi mübarek. Uçakla gitti, uçakla geldi. Orada lüks 5 yıldızlı otelde kaldı. 1 ay mola verdi. Hayattan koptu adam hacca gitti. Ne zannediyorsun sen ölümden döndü?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 Evinin yerindeyse bakkal ihtiyacını da karşılamak zorunda kalmış. Bu insanın bakıyoruz ki himmeti, kafa yapısı, hayata bakışı, dinine, dinine hizmet etme anlayışı bizden elli kişinin, yüz kişinin belki de bin kişinin bir araya gelmesi halinde beceremeyeceği kadar çok büyük bir himmet. Bu himmeti de Allah bereketlendirmiş. Ümmeti Muhammed'in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 Ee, müsaade eder misiniz ben bir şey soracağım diye söze başlamıyor. Orada herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında konuşurken helak oldum ya Rasulullah helak oldum diyor. Selam filan vermeden adam dertli çünkü ağır bir hata işlemiş. Ramazan günü e, su içmek bile büyük bir ceza iken bu su değil cima cinsel ilişki yapmış yani bin su içse bu kadar ve barlomu çirkin üstüne çirkin bir evet. iş yapmış.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 Oh, be, poşeti bulduk deyince efendimiz ve selam o gerginliği gidermek için tebessüm ediyor. Lan utanmadan bir de poşeti götürüyorsun. Senin maksadın poşeti kaçırmaktı filan. de şimdi geliyorlar ya kapıyı çalıyorlar. Abi Konya'ya gideceğim. Bir bilet parasına ihtiyacım var yani. Bir Konya'ya gideceğim. Tamam seni otogara götürü götüreyim diyorsun. Kaçıyor otokardan Şimdi bizim başımıza böyle bir şey gelse tebessüm ederek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 Burada sosyal konumu gözetmenin, sosyal konumu gözetmenin de Allah'ın şeriatından bir parça olduğunu şu müslimin hadisi bize öğretiyor arkadaşlar. Öyle köydesen dedeni görmüştün, sahurda illa kesme makarna yiyecek. E şimdi bugün hiç kesme makarna yapamadı bizim hanım hasta, oruç tutmayalım bari.